Delikanlı gayet sakin cevap vermiş. Hasan Bedrettin, soru sorma sırası gence adama gelmiş. Peki ya sen kimsin? Cevap sırası tabi kızda. Sittül Hüsün. Hasan demiş kız, Hüsn demiş oğlan. Bu tanışma pastından sonra adları kısalıp, Hasan'la Hüsn kalmış. Cüce tuvaletteyken ilk cin fare kılığına girip kapı deliğinden içeri dalmış ve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 kimi yarı çıplak haline bakıp utanmaza baktığı onu ayıplarken, kimi uykusuzluktan şişen gözlerini kastederek sarhoş şerif bu kadar içip de zıbaracak ne var diye aşağılamış. Hasan ise alık gözleriyle kalabalığı süzerek ben neredeyim diye mırıldanmış. Kalabalıktan biri araya girip sabahliğin seni burada uyurken bulduk. Dün gece nerede yatıyordun diye sormuş, zonklayan başını ellerinin arasına alıp.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 bakıcısı ondan şüphelenerek çocuğu uyarmış. Çocuk eline aldığı taşla adamın kafasını yarmış. Sarığından kopardığı bir parça bezle başını sarıp dükkanına geri dönmüş Hasan. 3 gün sonra vezir mayetindekleri alarak çıkmış Şam'dan. Mardin'e, oradan Musul'a, oradan da Basra'ya varmışlar. Şehrin ileri gelenlerine kim olduklarını tanıtınca hepsi birden ölen vezirlerine hayırlanarak onları sultana götürmüşler.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 ayrına inşallah ne gördünüz diye sormuş kız. 12 yılı bir solukta özetlemiş oğlan. Kız, uyuya şaşırmış gibi hepsi geçti efendim. Amma da uzun kabusmuş diye söylendikten sonra ona cilve yapmaya başlamış. Gece boyu oynayıp eğlenmişler. Öyle üzeri vezir gelmiş eve kızını baharına basıp damadını çağırmasını söylemiş. İçeri giren Hasan